الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واقتدى بسنته ورفع رايته إلى يوم الدين بجن el ٹو المعادت دسلق و ve اہل ehli sünnete göre سالح salihin itikadi kitabından دوا مدرس بجن التھن زرست سیلفی سالح salihin kitabında 11 asıldan birisidir olmasa olmazıdır geçen 5 سہ bunun tanımını Şartlarını, yerini, ehemmiyetini, önemini ne yaptık? Anlattık. Sonra insanlar tevri olarak bunu anladık, pratiğe oturmaya başladık. Güncel bu itikadı anladıktan sonra nasıl bunu? Pratikte yaşamamız lazım. Bu da nedir? Üç sınıf insan var dedik yer üzerinde. Onlardan bunu uygulamaya çalışırız. Birincisi müminler. İkincisi onun zıddı. Müminlerin haricindekiler. Olar da iki kısımdır. Biri kafir. Yani bayazın zıddı nedir? Siyahdır. Müminlerin zıddı nedir? Kafirdir. İmanın zıddı nedir? Küfürdür. O birisi de üçüncü sınıfta Ortada kalanlar, yani müminlerin kafilesindediler ama çafirlerin bazı sıfatlarını taşıyor, taşıyorlar. yen çafirin, yan zalimin, yan müşrikün, yan fasıkın bazı sıfatlarını üzerinde taşıyorlar. O sıfatlar, onları dinden çıkartmıyor. Ama ne yapıyor? Onlara benzetiyor. Çünkü ehl Sünnet'te çok önemli bir mesele var. ehl Sünnet bu meseleyle ne yapmıştır? Orta yolu devam ettirmiştir. Hem de teori olarak değil, Pratihi olarak. Hem de bir senede, bir asırda değil, tam 14 asırda. 1400 senedir ehli Sünnet orta yolu çizgisiyle Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem aldığı gibi devam ediyor. Hiçbir zaman bura bu, bu, bu, bu motoda, metotta, Ehl-i Sünnet metoduna hiçbir zaman bir çetrefil karmaşıklık katılmamış. Her zaman net, saf ve Diğer akideler gibi. Orta yolu nasıl sağlıyorlar? Orta yolu şöyle sağlanıyor Ehl-i Sünnet'te. Tabii bunu oturup bizim alimlerimiz Bulmuyor. Yani Eniştan diye bir alim var. Oturmuş, elektriki bulmuş. Bilmem nesi e, yer şeyini bulmuş. Bilmem Edison elektriği icat etmiş. O birisi bilmem neyi icat etmiş. Böyle değil. Bunu alimlerimiz oturup bu orta yolu ortaya koymamışlar. Bu orta yol Allah tarafından bize gönderilmiştir. Allah'u Azze ve Celle elçisi bir tane elçi seçiyor insanlardan ona o elçiye ne veriyor Allah'ın risalesini mesajını elçi nedir Allahu Teala'dan bize mesaj getirir ona ne veriyor biz nasıl orta yolu cenneti kazanırız onun projesini veriyor ta bir caiz ise tabii O proje üzerine gitse insanoğlu cennete gider. O projeyi uygulamasa ne olur? İşi çetrefile kalır. Reddetse çafir olur. Şimdi o proje nedir? Şeriattir. Bak bugün de dünya çöküyor. Maddi olarak duyuyorsunuz. Dünyanın her yerinde çöküş var. kendileri de bakın bizim bizimkiler de zaten bizimkiler dünyanın kuyruğunda kalmışlardı ama bakıyorsun bugün de oturmuşlar televizyonda tartışıyorlar. Neyi tartışıyorlar? İşte Avrupa nereye gidiyor? İşte bu ayaklanmalar halk kesimi haklıdılar. Kendileri açığlıyorlar. Bugün de ekonomi niye çöküyor Avrupa'da? Diyorlar Avrupalılar şu anda Araplardan öğrendiler. Artık onlar da ayaklanmaya başlıyorlar. Nedir? Diyorlar paralar tek elde toplanmış. Yani dünyada bir kaç tane kişi var. Yani bir toplum var. Bütün dünyalar çalışıyor. Halbuki bizim akidemizde Allah'ın şeriatinde öyle bir şey yoktur. Allah Teala diyor zenginler zekat verirler. Hatta Nedir? Para zenginlerin yanında donup durmaz. Ayette geçtiği için. Bizim sistemimiz öyle kurulmuş ki milimetre hiç yanlış kabul etmez. Hakiki uygulansa yer üzerinde ne fakir kalır, ha? Ne mutsuz kalır. Şimdi bu bir tövle olsa ya dersen sen ne konuşuyorsun? diyebilirsin. Haklısın. Çünkü bir teori, fikir ortaya atıyorsun. Ama biz konuştuğumuz hayal değil, masal da değil. Nedir? 1400 sene denenmiş he bir şeriattir. Öyle zamanlar gelmiş bu şeriate, fekkir arıyorlar, zeçat versler bulamıyorlar. Demek ki bu adaleti sağlayan Bir şeriattir. Ha öyle dönemde gelmiş ki zulüm başını almış gitmiş. Başta şeriat da var. Neden? Biz başımızı kuma gömüp konuşmayalım. Neden? Tarihimizde bu var. Baştaçılar şeriate tam uymuyorlar. Ne oluyorlar? Bazen çıkıyorlar kendi görüşlerine göre, nefis havalarına göre uygulama yapıyorlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın soylu bir kadın. مخزم قبیلسی'nden. مخزم قبیلسی'nin Kureyşlerinin ileri gelen bir قبلیلرد. Bir kadın hırsızlık yapar. Medine'de. Devlet kurulduktan sonra. Bu hırsızlık yapar. Bunu yakalerler tabi. Bunun el kesilmesi lazım. Şeriat gereği. Limite açmış. Hırsızlık üzerinde yakalanmış. E bu nasıl ali kesilsin? Soyludur filandır. İşte her zaman çici bir asri, saadette de olabilir tabi. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem törpül yolunu düşünüyorlar. gitçiler ne yapsalar? Vasite. Yani bir deneyli vasite koysalar, rica etsiler ne yapsın? Bu kadın eli kesilmez Ne isterseniz biz veririz. Gerine çöle veririz, para veririz. Şimdi ne oluyor? Ama cesaret etmiyorlar. Eğitimleri Resulullah oları yetiştirdikleri için cesaret etmiyorlar. Gitsiler Resulullah tamını istesiler. Ama şeytan da bir yandan ne yapıyor? Zorluyor. Gidip diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi çok sever? He? Usame. Usame ibni Zeyd. Zeyd Çimdir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Rabbibi yetiştirmiş onu beslemiş. Kendi oğlu olarak Usame İbni Muhammed Muhammed'in oğlu Usame demiş ona. Arap'ta eskiden vardır. İslam geldi onu kaldırdı. Kaldırdığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Muhammed, e, Usame ibni e, Zeyd dedi. E, Zeyd İbni Harith dedi ona. Şimdi Onun oğlu Resulullah Usame'yi çok severdir. Bir de Usame siyahıydır. Hatta onu o kadar severdir. Azat etti. Ondan sonra kendi amcesi kızı Zeynep binti Cahş'ten evlendirdi onu. Zeynep binti Cahş Resulullah amcesi kızıdır. En soylu bir hanımefendidir. Tabi biliyorsunuz kız sana. Ondan sonra bunlar boşanırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'ten evlenir. Zeynep de bizim anamız olur. Maksat nedir? Usame Hibbi Resulillah diyenler ona. Resulullah'ın sevgilisiydi. En seven, sev, severdir onu. O kadar severdir onu vefat etmeden önce Rum'a ordu gönderirken Usame'yi lider yapmıştır başlarına. O orduda da Abu Bakır'dan Ömer vardır. genç 20 yaşına varmamış. Şimdi Usame'e gelirler. Usame'e diyerler. Git Resulullah'tan ne yap? Rica et. Resulullah da gelir. işte bir nevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyer ki işte bu kadın öyle çesti bunun bir şey ortaya yolu bulunsun diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle yüzü kızarır ki hemen السلات الجامع çağırır. Bir şey olsaydı Resulullah Resulullah millele söylerdir. Millet toplansın. Hemen çıkar vaz verir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer ki siz ne cesaretten Allahu Teala'nın dininde şeriatinde, sınırında celbi vasıta gönderiyorsunuz. Hatır ortaya sokuyorsunuz. Vallahi diyer. Muhammed'in kızı Fatime hırsızlık yapsa elini keser. Demek ki, bu şeriat nedir? Tam adalettir. Bazen adalet sağlanmamış. Nasıl sağlanmamış? İşte Resulullah gibi tavır koymamış insanlar. Ne yapmışlar? Eline sağlık. Ne yapmışlar? Tavır koymamışlar. nefis hava içine sokmuşlar. Ondan sonra ne olmuş? İşte adalet tam sağlanmamış. Burada suç şeriatte değil. Kabahat nerededir? Şeriatı uygulananlarda uygulananlardadır. Şimdi bugün de biz niye bela kaldık? İnsanların en sonunda her şey bize zulmedür bütün ümmetler. Müslümanlar en zayıf toplumdur yer üzerinde. Neden? شرعت bizi böyle yaptı. Hayır. Biz İslam'ı doğru, gerçek uygulamıyoruz. Bundan dolayı ne lazım bize? Hakkıyla uygulamak lazım. شرعتı hakkıyla uyguladın. Ne olursun? mümin hakkıyla olursun. allah Teala de diyor مؤمنlere söz veriyor Rabbil alemin وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ allah Teala söz veriyor. Bizim üzerimize haktir. Müminleri her zaman zefere kavuşturur. Müminler kimlerdir? Peygamberler başta gelerek. Tarihlerine bakıyoruz peygamberlerin. Bir ayette diyor. Hatta Resullar yeis getirdiler. Yani daha artık bitti. Biz kurtaramayız. Etâhum nasûruna. Allah'ın zeferi geliyor olarak. Hz. Musa عظم بیر فیغم حضرت مسان بینی اسرائیلی زر زور چکھار جالم بینم دلر خبر گل بولر چخلر شہیدان مسر ordusuyla peşlerinden geliyor Bunlar da hızlanıyorlar سیل پھیسلیر birden yol خفان یور یو denizden. Böyle sağı solu deniz, önü deniz. Nereye gideceksin? Fir'an'da arkadan geliyor. Ne yapıyor Ben İsrail? Tabi Ben İsrail çok nankördüler. Diyorlar Musa bu mu senin Rabbin? Sen bizi ne yaptın? Bizi mahvettin. Bizi ölüme terk ettin. Biz mahvolduk. Önümüzde deniz, Fır'an arkamızdan hepimiz öldürür şimdi. Sana cüvenmekten yanlış yaptık. Hepsi, teç ağızda böyle diyor Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa ne yapıyor? Aleyhissalatü Vesselam ne diyor? Kelle inne ma'iye rabbi seyedin Kelle Arapça'da yani muhakkak kesin imkanı yoktur. Haber vermektir. La de var. La desen içi ihtimaları da kullanabilirsin cümlede bunu. Ama kella dedin Arabca'da imkanı yoktur. Mesela bir dene sana sorsa su içtin la diyebilirsin. Yani çişe, cümlenin sonu neyse onunla uydurabilirsin. Ama kella dedin yani kesin cevabı aldın yok. Dedi kella. 3 Benim, yani bir bir, olur mu نندر yoktur بخ deniz sağım بر deniz چی چولرمختر اونیم insan oğlu buradan kurtarsın arkadan da ne geliyor yani insanın ilmiyle bunun kurtuluşu yoktur ama بوم Musa شیختر olduğu için پوین حقیلہ اللہ Teala وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَهِ Sözü haktır. Sözünden geri dönmez. Bunu bildiği için ne yapıyor? Bunu bildiği için Hz. Musa umidini kesmiyor. Allah'u u Teala'dan. Hayır diyor. Allah benimle'ndir, bana hidayet verir. İmkanı yoktur. Ama biz ilmi, kasir, beşer buna baksak bu olay, bu tablo çok zordur çözülsün. Ondan sonra Allah-u Teala Fıran'ın ordusu ne oluyor? Yaklaşıyor. Bir rivayette ayaklarının dumanlarını uzaktan görüyorlar. Atların, ordunun dumanını görünmeye başladı. Ağlayan, sızlayan, Musa'ya çifreden Ben-i İsrail'den sitem eden sesler bağırıyor. Hz. Musa umidini kesmiyor. Muhakkak Allah bana yolu gösterir. Ondan sonra Allah سبحانه وتعالی diyor ki فَذْرُ بِعَسَٰكَ الْبَحْرِ Ağacını vur denize ya Musa. Musa a.s. ağacını vurduğunda denize denizde bir yol açılmıyor. Bak. On çitene yol açılıyor. Çünkü Beni İsrail öyle kıl bir millet ki öyle ters bir millet ki birbirlerini parçalıyorlar. حضرت یوسفر حضرت یوسف حضرت olur Çünkü Allah Teala biliyor بلارا. On چتنے yol oluyor denizde. Denizde dağlar cibi kalkıyor böyle duruyor. Bular geçiyorlar denizde. Zefer geldi mi? Gördünüz mü? وَكَانَ حَقًّا aleyna نَصْرُ مُؤْمِنِينَ Biz حقیقی مُؤْمِنَ حَزَّدْ مُسَا-یِي قُرْطَرَانَ Allah bizim de Rabbimizdir. Ama nedir? Ayıp nerede? Hata nerede? Bizdedir. Bu da bitmedi Hazreti Musa'ya müjde. Olabilir Fıran nedir? O günde dünyanın en güclü krallarından birisidir. Peşlerin bırakmaz. Ne olur? Cemiler getirir, denizin tarafına atlar, gelir buları sahrada öldürür. Ben İsrail'im. Düşman ya. Kralın nasıl gururuna gider? Ama Allah ne veriyor müjdeyi? Fıran'ı şaşırıyor. فرآن ne diyor bu sahirdir musa bak sizi aldatıyor madem musa geçti ben de geçerim emrediyor ordusuna geçsin yolun yarısında ordu hepsi indi denize Allah emir veriyor denize kapan hepsi ne oluyor ölüyor فرآن ne yapıyor o zaman bakıyor hakikaten musa hak peygamberdi bu denizi yaran sihir olmaması lazım inan zaten fرآن inanıyordu ama Gururuyla inanmıyor. Hayatta geçti Orada teslim oluyor. Ama bizde kaide var. İslam dininde Allah-u Teala'nın şeriatinde, düzeninde Hazret Adem'den bugüne güne kadar tövbe kapsı ne zaman kapalır? Ruhun boğazına geldiğinde. Ondan önce, beş dakika önce de olsa so, tövbe kapağı çıktı. Sen ölümü gördün, bitti daha iş. E ölümü gördü. ölümü görenerken dedi ben Musa'nın Rab'binin ve yani Beni İsrail'in inandığı Rabb'e ben de iman ettim. Ama neden sonra? Onun için bugündeki tağutlar, bugündeki firavunlar ne derseler desiler hepsinin babaları gördünüz mü nasıl ya yani bütün ateistler bu günde فر ان دا شاہی دل فرد رب اما نول دو سو تھیسلم اول دشمیر تھیسلم اولر امہ شہید ہمشتہ مقصاد بر دینا انسان اول حقیل تسلیم اول مسل ne ister bizden biz لہر نولدہ olmamız lazım Onlar bizim dostlarımızdır. Çünkü onlar Allah'ın dostudurlar. Bunlara mutlak dostluk biz beslenmemiz lazım. Vela velbera mualat vel muadad Dostluk ve düşmanlık kime olur? Dostluk mutlak hakiki mu'minleri olur. İyidir. Şimdi biz ta şeyi tam gerçek uygulamayanlar da durumumuz ne olacak? İşte bugündeki ders bunu ile ilgilidir. O da nedir? Musulmanlar kafilesindediler. Yani İslam'ın alanından çıkmamışlar. Şimdi yer üzerinde iki tane alan var. Üçüncüsü yoktur. Bu da neyi temsil ediyor? Dünyanın sonunu temsil ediyor. Dünyanın sonunda kaç tane alan var? Çi tane alan var. Orada dünya biter. Ebedi olarak o ki alan kalır. Başka bir şey yoktur. Birincisi ebedi cennet, kincisi ebedi ateş. Cehennem. Dünya da öyledir. Dünyada da içi alan var. Biri iman, o birisi kifir. İman cenneti temsil ediyor. Kifir cehennemi temsil ediyor. Yensem bu alandasın, Bayaz alandasın, yen, çifir siyah alanındasın. Bayaz alan, müminlerin alanı ehli cennetler. Çünkü biz geçen derste okuduk. Bütün müminler şehadet ederiz ehli cennetler. Ama şahısa şehadet diyemeyiz. Mümin değeriz ama ehli cennettir diyemeyiz. Çünkü tezki etmiş oluruz. Belki o çifir üzerine öldü, döndü. Ama biz deriz, Bir mümin iman üzerine öldü inşallah eli cennettir. Bir bir insan da çifir üzerine öldü bu ehlinardır. Ehli ataştır. Ehli Çifri zahir ise evet cesin diyebiliriz. Çifri zahir değilse Allah'a havale ederiz onun sonunun. Eğer zahiri de çifir ise çifrine karar versek ama bugün de bize göre kafirdir ama kıyamet gününde inşallah kalmış. Bunları çifir derslerinde işlemiştik. Derece derecedir bunlar. Evet, şimdi bu alandan, yan bu alandasın, bu karenin içindesin, yan bu alanda bu siyah karenin içindesin. Başka bir çaresi yoktu. Ama bu İslam alanında, iman alanında da ne var? Dereceler var. Çifir alanında da aynen dereceler var. İman alanında ne kadar sen merkeze yakınsan, o kadar Allah-u Teala'ya yakınsın. O kadar da derecel nedir? Yüksektir allah Teala. Şu da iman alanının içinde orta merkez dünyada onu yakalasan ahirette neyi yakalamışsın? Firdevs-i Alen. Firdevs-i konuş olursun? Peygamberlere. Peygamberlerin imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. انبیاء صالحین اولیاء اللہ بلہا ne olursun کنش olursن Eydi bir derece düştün aşağıya cennette de bir derece aşağıya düşرس bir derece daha düştün cennette de bir derece aşağıya düşرس وحاکزا bu ne demektir bu şu demektir ne kadar hakka teslim oldun Allah'ın sınırlarında durdun emirlerinde durdun اللہ تعالیز اللہ تعالی yani bir artı bir içi zor değil olur Ama niye zordur? Nefis var. Nefis de teytanın teccid işidir dedik insan oğluna. O nefsi şeytana kaptırdın, işte mücadele edin. Mümin insan o nefsine yapacak? Devamlı mücadele ederek o ortaya yetişir. Onun için zordur. Yani ben yola, raya oturdum artık tamam gidiyorum elim direksiyondan salayım diye bir şey yoktur. İman meselesinde. Sen raya oturdun, ben kurtardım diyemezsin. Kim bunu iddia etse, sonu kötüyle biter. Ne yapacaksın? Elin devamlı direksiyonda olacak, yeniden tetikte olacak. Çünkü karşında düşman var. Her zaman seninle mücadele edecek. Son nefese kadar. Mücadele bitmez. Ne zaman ruhunu teslim ettin rahmet meleklerine, o zaman sen kurtarmışsın. O zaman da şeytan ne yapar? Başına vurar, eyvah diyen. بیردینہ جنت لورتر ben شاہی cehenneme چی Çünkü ہر زمان آدہ چونچہ oğlundan çoktur آدم için اونچر Biz کرد kardeşler niye biz برد Bak İstanbul'da 20 milyon insan var. Her şey bakıyorsun şu anda evinde oturmuş. Biz buradayız. İman bizi sürüklemiş buraya. Bu çok önemlidir. Hepimiz işten gelmişiz. Yorgunuz ama iman bizi buraya getirmiş. Yani biz sıradan bir insan değiliz demek ki. Allah bizi sevmiş seçmiş. Ondan dolayı seçtik diye yaslanalım. Hayır. Yaslanmak yoktur. Devlet devam edeceğiz. iman yoluna devam edeceğiz. Devamlı şeytanla, düşmanla mücadele edeceğiz. Yoksa ne olur? Bir basamak aşağı düşeriz. Bir basamak aşağı düşeriz. Allah kurusun geliriz bir sefer. iman alanının sınır, sınırını O sınırına geldik ne oluruz? İşimiz tehlike olur. Bir tane sınırlı olsa böyle bir, bir hafif şey ne olur? O bir tarafa düşer. Son damla ne yapar? coşturur bardağı. İşte sınırında olsan tehlike senin için. Onun için biz her zaman işi sağlam için kendimizi hedefi merkez yapmamız lazım. Şimdi burada nedir mesele? Mesele şu. Biz elimizden geldikçe ortada olacağız. Allah-u Teala'ya yakın olacağız. Bu da neyden olur? Salih emelden. Ama her insan bunu yapamaz tabii. Çok insan var Merkezde olan insanlar azdır. Nasıl cennete girenler azdı Ama atrafta olan insanlar çoktur. Onun için şeytanın işi kolaydır. İstedik gibi atıyor, kancayı çekiyor. iman dairesinin dişine. Şimdi bu mücadele Hazret Adem babamızla başlamış cennetten dünyanın sonuna kadar devam edecek. Hazret Adem'i Allah Teala ruhundan üfledi. Şeytan mücadelesini başlattı. حت حضرت ببامزن دنیا ہمہ حضرت آدم دنیا سوری اس برجنہ ندین اس حضرت عدم Adem peygamberdir Allah حضرت ona düşmanının اللہ hepsini verdi ama çime işledi oğullarını Birbirlerini, biri birini öldürdü. Ama buradan böyle devam edecek sona kadar. Şimdi bu alanın, iman alanının içinde, biz iman alanının sıfatlarını geçen ders okuduk. Bunun içinde nedir? İnsanlar kıyıya geliyor. Kıya neyle gelirsin? He? Allah'ın sınırlarını aşacaksın. Şimdi biz dedik ehl-i sünnet orta yoluna ile yakalamıştır. Her şeyin detayı var ehl-i sünnette. Ehl-i sünnette siyah bayaz sadece iman çifirde var. Dedik bu alan bayazdır, bu alan siyattır. Çifir iman. Tevhid şirk. Onun haricinde renk tonları var. Ehl-i sünnet öyle bir dindir ki 1400 sene geliyor kıyamata kadar devam edecek. Öyle sert bir din olsa kırılır. Ama esnektir bu konularda. Esnekliği de nedir? Bunu bugüne kadar devam ettirdi. Başka fırkalar, hariciler kuralları kattı. Ne oluyor? Her çeşidi tefsir ediyorlar. Bir kendileri kalıyor. Mürci'eler Her çeşit musulman diyorlar. Her çeşit. Ne olursa yeter ki sana ben Allah'a inanıyorum musulmanım. Bunların aralarında da neler var? Bir sürü fırka var. Ama ehl-i sünnet dimdir. Bugüne kadar çetre filsiz matodunu devam etmiş. O da nedir? Her şeyde ne var? Detay var. Siyah-bayaz iman küfürdeyse oturtmasında da detay var. Yani bir dene çifre düştü, bir fiil yaptı küfür. Hemen adamı tekfir edemeyiz. Belki o cahildir, bilmiyor. Belki ona anlatılmış bir kifir İslam'dır. İşte bu nedir? ehl sünneti kurtarmış. İşte bu kaide şimdi bize bu üç, üçüncü kısımda lazım olur. Bu da nedir? İnsanları şeytanla ne yapıyor. kancasına atıp çekiyor. Alana çekiyor. Alana yaklaşıyor ondan sonra teker teker oları kifir dairesine gönderiyor. İslam'dan çıkartıyor. Bu sefer alandaki insanların hükmü bize göreni olacaktır. Ama da, bak daire, İslam dairesinden, iman dairesinden çıkmamışlar. Ama sınırdadılar. Yen yani biraz daha yukarı, yen yani biraz daha yukarı. Bular nedir? Bular işte nedir mesele? Buların hükümlerini bir gün biz bileceğiz. Biz geçen ders dedik hakkıyla iman eden, Allah'ın dostlarıdır, bizim dostumuzdur. Şimdi üçüncü de geleceğiz. Kafirler Allah'ın düşmanıdır. Bizim de düşmanımızdır. Onlardan bara geliriz. Muadet yaparız, düşmanlık yaparız. Beriyiz onlardan biz. Onlara da geleceğiz. Şimdi biz Allah'ın dostlarıyla dostluk yaptık. Ne kaldı? Ortadaki insanlar. Bunlar ne mumindiler ne kafirdiler. Yani... دلر ملام گرلینار چیفرین شرس لگیارینارا کئی Bunlar nedir Bunlar Bunları şeytanın bir nevi kancasına takılıyorlar. Şeytanın da kancaları çeşit çeşittir. Var atar, sana sağlam yerinden yakalanır. İpi de güclü. Hemen böyle çeker seni küfür alanına. Var atar, ince iptir. Seni sadece ceriye çeker. Yeni de yere yıkar ama iman dairesinden seni çekemez. Çünkü imanın ağır basıyor. İşte bu, ala, bu şahısların dairenin iman dairesinin içinde olup ama kifir ehlinin amellerini üstleniyorlar bazını bunların durumu nedir? Bunlardan biz ne yapacağız? Çünkü bu orta bir meseledir. İmanı anladık, kifir anladık. İman ehlini anladık bizim mutlak dostumuzdur, kifir ehli de mutlak düşmanımızdır. E bu ortadakilerin durumu nedir? E maalesef bugün de bir toplumda biz yaşıyoruz ki bu, bunlardan dedik çoktur. Bunlardan durumumuz nasıldır? Onun için bunun fıkhı arkadaşlar çok önemli bir meseledir. Çünkü güncel bir meseledir. Biz sahabe devrinde yaşasak evet bu fıkhı çok nadir olurdu Resulullah zamanında, Raşid halifeler zamanında. Çok nadir oluyordu yani ama genelde toplum neydir? Musulmanlardı. Şeytan çekemiyordu sınıra. Elin sayısı kaderi insanları çekiyordu. Çünkü iman çok ağır basmış, merkezdedir hepsi. Şeytanın gücü yetmez merkeze gelsin. Ama kıyıya çeke çeke ne olur? İnsan zayıf olur imanı birden onu alır çifir yerine Kıyıda olsa ayette geçtik gibi diyor sen ne kadar imanında olsa günah işle işle işle işle ayette dediği gibi o günah ahata bi seyyati bütün günahlar seni ihat etti sardı sardığında ne olur artık imanla dışarıdan ilişkinin neredeyse kesilir pili biter yani bitti hemen şeytan seni yalnız avlar. hemen tık diye çeker seni çifir dairesine Allah kurusun. senin işin bitti Şimdi bu üçüncü, e, Çinci meseleye bakacağız. O da nedir Çinci mesele, diyor ki, uhra. Bir bir kısım insan var ne siyah tarafı, ne siyah bir taraftan نافل Sevci besleriz olarak, bir taraftan düşmanlığı besleriz. Aynen şahısta. Aynen şahsı hem severiz hem buz ederiz. İşte bunu açıklayacağız. Nasıl bunu oturtacağız bir günde toplumda? Şimdi bir günde hepimiz gitse eve evde babamız var ise, amcemiz var ise, kardeşimiz var ise birçokumuz bu tiplerle karşılaşıyoruz. Bunun fıkhı nedir? Evet. Şimdi bunu okuyalım. İkinciyi okuyalım.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 Bazı farzları ihmal edip küfrün sınırına varmayan, bazı haramları işleyen Müslümanlar bu kısma dahildir. Bu gibilere yaptıkları iyilikler miktarınca dostluk, yaptıkları kötülükler kadar da düşmanlık beslenir. Ayrıca onlara nasihat etmek, masiyetlerine sükrut etmemek gerekir. Aksine onlara iyilikler emredilir, kötülüklerine de engel olunur. Masiyetlerinden vazgeçinceye ve kötülükleri terk edinceye kadar cezalandırılır. Ve azarlanırlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adı Abdullah, lakabı ise eşek olan bir adama böyle yapmıştır. Bu adam içki içtiği için cezalandırılmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirilince bazı sahabeler ona lanet etmişlerdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ona lanet etmeyin. Vallahi ben Onun Allah ve Resulü'nü sevdiğini biliyorum. Buhari. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın cezasını infaz etmiştir. Evet. Şimdi burada kardeş okudu bunu ama bunlar her kelimesi bir kuraldır. Çünkü bu kitap özet olduğu için kural gibi, kaideler gibi bir şeylerdir. Bunları tek tek açmamız lazım. Diyer ki, birincisi diyor ki, bunlar çimlerdir. Hum usatul mu'minin. Bak bu çok önemlidir. Mü'mindiler ama esyankardiler. Demek ki her günah insanı ne yapar? İmandan almaz dediğimiz ki. Neyi alır? Ehli sünnet bunu ayırmış. Neye ayırmış? Büyük küçük. Küfür var, büyük küfürdür. İnsanı iman dairesinden ana çifre götürür. Küçük küfür iman dairesinden insanı ana çifre götürmez. Ama nereye götürür? Sınıra götürür. Buna da ne deriz? Büyük günahtarız. Bu da nedir? Zinadır. Hırsızlıktır. İçkidir. Bunlar hepsi büyük günahtır. Ama küçük küfürdür. Büyük zulüm var, küçük zulüm var. Büyük zulüm nedir? İnsan kendi nefsine zulmeder neyle? Allah'ı inkarlan. Yani Allah'ın sınırlarını aşmakla, yani Allah'ın talak düzenini tanımamakla. Küçük küfür nedir? İnsan kendisine zulmeder neyle? günahları işler. Allah'ın bazı inanarak bazı şeylerini chainer ama inkar etmeyerek. Yani şimdi bir dene içki iç içse, dese bu içki şeriatta haram değil. Ne olur? Cafil olur. Ve lâcü desemen Müslüman. Sabaha kadar namaz da kılsa. Çünkü Allah'ın bir emrini ne yaptı? İnkar etti. Ama bir dene. 24 saat ay yaştır ama diyor ki ben bunu haram olduğunu biliyorum. Diğer İslam'ın şartlarını da yerine getiriyorsa bu çafir olmaz. Ama bu ne işliyor? Bey'i günah işliyor. Hatta bir tane dese 24 saat namaz kılsa, haze geçse, cami yapsa, eylik yapsa, salih insan olsa ama dese ben inanmıyorum içki haramdır. Çafir olur mu? Olur. Çünkü Allah'ın apaçuk icma olan bir konuyu inkar ediyor. İşte bu üsatil müminin, mümin nedir? Mumin, iman ایماندر اما موم دیمان دائر دے دشتر یہ دے درجہ بسم اخلور میرچھ اولیا اللہ ایمبیا اللہ ایمان در اما اشاغ دورہ قدر سنر ددا فاصق در ایمانور nerededir derece derecedir Yani bir tane, Sadece yalan söylüyor. Oydan, zine eden aynen mı Aynen derecede değil. ya Yani günahları derecesine göre imanın derecesi de fark eder. Ne kadar günahı büyük olsa o kadar basamağın olur düşer. Ama iman dairesinden çıkmaz. Ne zaman inkar etse, yiyen imanı bozan, Bir meselenin üzerine bassa o zaman ne olur? İster cami yapsın, namaz kılsın o Allah kurusun imanı bozan meseleler nedir? Dediğimiz gibi meselenin inkar etmesidir. Bir meseleyi. Ama ne kadar inkar etmemişse o nedir? İman dairesinin içindedir. Çıkmamış ama nedir? Kıyıdedir. Yani imana girdin kurtuluşu yoktur. Ben iman alanına girdim kurtardım diye yoktur. durmak var mı yok Tamam مسئن yetiştin Aşağı düşebilir misin Evet یوک gazdan تین bir de düşersin دم Gaz nedir burada? Maddi değil Bas ayağını hayır manevidir مانوی Salih Salih سہل devam? Bu insanın merkezde kalması demektir. İmanın merkezinde. İşte bu asiler, günahkarlar ne yapıyorlar? Salih amel yerine talih amel yapıyorlar. Salih amelin tersi nedir? bozgun amel. Salih olmayan amelleri yapıyorlar. Salih dedik nedir? Niye salih diyorlar? Salih Arapça nedir? Yani geçerli. Nerede geçerli? Allah indindi. Allah indi neredir? Nerede Allah indi? Kıyamet gününde terazide geçerlidir. Yani o amelin ne zaman senin kabul olunur olmaz, terazide bellidir Onun için ne kadar amel getirsen Resulullah'ın istediri gibi değilse emrettiği gibi değilse reddolunur. Onun için bizdürüz amelin, salihin de yaparsan Resulullah'ın Emriyle uyarak yapacağız. Yoksa kabul olmaz. ter Onun için salih değilmiş. Salih olmayan amel nerede belli olur? Terazide. Sen musulmansın ama bid'atten, hırafattan, uydurumasyon hadislerden Resulullah'ın yanına, Resulullah'ın emretmediği ibadetlerden geliyorsun ki amaç günü seviniyorsun. Çuvarlığa amel getirsin. Terazinin önünde reddolmuyor. Melekler dülabla geçersizdir. Hiç işi sağlam almamız lazım. Resulullah'ın eteğine sarılmamız lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta orada dönme şansımız yoktur. melekleri diyemezsin. Kusura bakmayın bu sefer yanıldık. Beni dönder ya Rabbi. Ben bu sefer gelip salihten geleceğim. Diyemezsin. O şansı kaçırdın sen. Ne varsa bu dünyada. Aklın var ise bu dünyada çalıştırırsın. İşte bu insanlar... Müminler ama ne yapıyorlar? Şeytana uyuyorlar derecesine göre. Ne kadar uysalar o kadar geri geliyorlar. Buralarda buralarda diyor ki Ehli sünnet alimleri bir şahıs mümin bizim alandadır ama bir günah işliyor. Dedikçe o günah onun derecesini düşürüyor. Bu şahıstan durumumuz ne olacaktır? Bu şahıstan durumumuz şöyle olacaktır. Bunda ne kadar iman var? Seveceğiz onu. Ne kadar günahı var? O günahını buğz edeceğiz. Onun imanını, itaatini, takvasını severiz. Onun neyini buğz ederiz? Kötü amellerini. Derecesine göre. Bazen böyle olur ki adamı sadece in, yani az imanı kalmış, sınırdadır. Yine buğz etmeriz. Ne yaparız? İmanı az ise az severiz. Yani neyi seversin? Adam bir parça günah içinde. O zaman ne kadar imanı var o kadar severiz. Bütün amellerini buğz ederiz. Bu güzel bir şeydir. Değil tabi. İnsan ne olur? Bu konuda tehlikeli olur. Ama Allahu Teala bize izin vermişse biz Allahu u Teala'nın izniyle bu insanlara devren işimizi ortaya koyacağız. O da nedir? Emeline göre. İyidir burada bir mesele var. O da nedir? Biz o şahsı buğz etmeriz. Neyini buğz ederiz? Kötü emellerini buğz ederiz. Kendisini değil. Hatta kafiri de kendisini biz buğz etmeriz. Yani bir kafir bir kafir Biz buğz onu. düşmandır Bize karşıdır. Böyle bakıyoruz tipine bu sefer tipiyle alay ediyoruz. Bu sonuna yakışır mı? Haşa ve kerf. Çünkü onu kendi seçimiyle bayaz olmamış, siyah olmamış, burnu büyük, küçük, gözü filan, derisi filan. Bunu elinde değil onu. O neyin elindedir? Kim yaratmış onu? Allahu Teala. Bizi onun tipiyle alay etmemiz nedir? Caiz değil haramdır. Kafir olsa bile. Ama onun neyle biz buğz ederiz? Emeliyle. Çünkü o ameli Allah vermemiş ona. Kendisi seçmiş. Bunu ayırmamız lazım. Biz bazen otururuz meclislerimizde mesela filanı gördünüz mü tamam kafir ise de ama alay ediyoruz. Burnuna bak, gözüne bak. Meymun suratlı filan bu türlü lafızlar caiz değil. Çünkü onu Allah yaratmış. Biz emellerini, fiillerini buğz ederiz. Ha ne zaman olabilir adamın suratına alay ederiz? Adam kendisini alay tablosuna koymuş. Nasıl? Yani şu anda bir biraz da ben korkuyorum örnek vereyim. Maalesef bizim arkadaşlarımızda da bu işi yapıyorlar yani. Yani adam kel taraş olmuş... Sakkal büyüğünü atmış. Tipi böyle acayip çıkmış. Çiğ pişmemiş gibi çıkmış. Sen bunu neden alay edebilirsin? Neyini alay edebilirsin? Çünkü fıtratını değişmiş Bak bazı insan hakikaten meymun suratlı çıkıyor. Musulman da olsa. Ama ona, ona o aynen şahsı bak Allah'ın emri ettiği gibi büyüğlerini sakkalini, saçlarını adam gibi yap. Bakarsın bu adam yüzde yüz Ama kendi kendini ne yapmış? Alay etmiş. Yani bir tane geldi bizimle oturmuş, Amerikan taraşı olmuş. Böyle buradan kıssa kazmış. Yani e, aynen dersin ben bir belgesel gördüm. Afrika'ya gitmemişiz. Ama bir belgesel gördüm. Bir nevi meymunlar var aynen zatları böyledir. Sen burada bu Allah'ın yara yaratmasını alay etmiyorsun. Kim alay ediyorsun? Onun fiiline o kendini meymun yerine koymuş. Sen değilsin. İşte bunu ayırmamız lazım arkadaşlar. Yani biz kafirinle, suratıyla alay etmeriz. Bedeniyle bu kısadır bu uzundur. Onu kendisi yapmamış. Onu Allah yaratmış. O Allah'ı inkar de etse, o Allah'ın kuludur. Bak o Allah'ı inkar ediyor. Allah'ın rızkını kim veriyor? Yine Allah veriyor. Allah nedir? Gafur, rahimdir, rahmandır, rahimdir. Onun için... Biz bunu ayırmamız lazım. Biz kimiyle e, alay ederiz? Onun fiiliyle. Bir Musulmanı biz buğz hiçbir zaman. Mesela arkadaş var, diyor, ben kardeşimi nefret ediyorum, görenden sanki şeytanı görüyor Bu yanlıştır. Kardeşin iman dairesinden çıkmış mı yok ama çok günah işliyor. Sen onu buğz etsen, görenden şeytanı görürsün, sen şeytana uymuşsun, haberin yoktur. Şeytan damını istiyor. Sen ona buğz etsen, o cirer ve sen çıksan, anlamı gelir. Ne gelir anlamı? Anlamı gelir ki sen şeytanın yanında saf tutmuşsun kardeşinin üzerine yürüyorsunuz. Onu teç bırakmışsın sahade. Ama sen tam tersine şeytan kardeşini ele geçirmişse, sen git kardeşinin yanında dur. Neyle durursun? Madem iman dairesindedir, nasihattan duracaksın. Anlatacaksın, sabredeceksin. Her zaman söylediğimiz gibi yani bir tane çöpünün üzerinde geçtim baktım bir tane intihar ediyor. Sen indin o intihar edenin tuttun. Yarvarıyorsun. Adam diyor sal ben atacağım. Adam kifrediyor sana salma beni beni avrat, avrat kifrediyor sana. Yüzüne tükürür sal beni. Sen de, ne dersin ona? Ya adam böyle at git kendini salarsın onu. Her şey seni suçlamaz mı? Niye saldın? Kifir de etse seni salmayacaktın. Demez mi? E biz de şeytana o bize zulm detse de ama biz ona sabır edeceğiz. Çünkü o bizim kardeşimizdir sonuçta. İster öz kardeşim ister din kardeşi. Madem alanın içindedir iman dairesinde sabır edeceğiz. Çünkü ona deseğit hak etmemişsin. Ne yapar o zaman? Sen şeytanın şeytanla sen kardeşin üzerine gidiyorsun. Bunu çok yapıyoruz biz. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Sabredeceğiz. Nasıl o intihar edene o intihar eden bir kurtarsın ondan sonra döv onu. Hakkın var senin. Nasıl lan tükürürsün üzüme diyeceksin. Ama sen bu kardeşin tevbe ettikten sonra zaten o senden özür dilemek zorundadır. Birçok arkadaş var gelir diyor kardeşime böyle dedim artık kardeşime cittikçe üzerime adam kifir yapıyor. Ya git senden Allah'ın filan filan böyle. Tabi yapar. Neden yapar? Çünkü senin üslubun yanlıştır. Üslup tedavette da, arkadaşlar şey gibi değil. E, elbise gibi değil beden. Üslup ayrı ayrıdır. Her insanın bir üslubu var. Onun için her insanın giriş noktasını bulacaksın. Bilmiyorsan en azından susacaksın. Çünkü başka ters karşı tarafa etki tepki yaratırsın. O onun için Allahu Subhanahu ve Teala bak diyor ki cahillerin putlarını ilahlarını sövmeyin ayette feyubbuunallaha adveten. Kağanlar onlar da bilmeyerek Allahu sizin de Rabbinize çifredirler. Sizin Rabbiniz haktır ilah-ı Allahu Teala Ama onların ilahları batıldır, puttur, hayvandır neyse. Demek ki nedir? İnsanda etki tepki yaratmayacaksın. Güzel bir dilden anlatacaksın. Her insanın bir giriş noktası var. Giriş noktası da neresindendir? Kalbindendir. O kalbinde her adamın değişik üslüpler de var. Onun için sen sağdan gelirsin, soldan gelirsin, oradan olması oradan bularsın, buradan olması oradan gireceksin. Bıkacak mısın? Hayır. ایم چھارے نہ بڑا سینم چکھارے نسل دوک چوک تھر خبر سین سب یہ سر ممینخمل biz مرزی yetiştik Tamam Çünkü bu amel hemen elini çektin düşer. Bir tane boşaltan var o amel. Ne yapacağız biz? O amel nasıl boşalır? O amel boşalmaz. Geldi oturdu Allah Teala haşe ve adaletlidir. O amel salih. Sağ deftere yazıldı melekler. O ameli kimse silemez. Ama o ameli kim silse siler? Kendi ni silersin? Hiç kimse de kendi amelini silmez. Ama neyden silersin? Şeytanın oyunuyla. Senevi kötü amel işletir. Bu sefer kötü amel ağır basar. Terazide gelse ne kadar salih amel varsa kötü ağır bastı. Ne yazar salih ameller demek ki boşa gitti. İşte ondan dolayı bizim amelimiz ağır olsun sabredeceğiz. Bu kesime usat kesimine sabredeceğiz. Bu bizim toplumumuzda bunlar çoktular. Bular da nedir dedik işte baz e, teref inkar ederler. بعض اشل بیرل جیرہ با شیر şerlere uyarlar اشتہغی بتر نمم laf taşıyıcıdır e, hırsızlıktır زدر اے حرسز لختر وسائر بت فی الر ابالی لکھتر یعن سنرا شخت بعض محل امانا hataya düşerler nefse uyarak Bulara biz devamlı ne yapacağız? Buları buğz etmeriz. Buların imanları kadarı sevgi besleriz. Cünahları kadarı buğz besleriz. Neye buğz ederiz? Neye adalet düşmanlığımızı ilan ederiz? Oların fiillerine ama şahıslarına değil. Çünkü olarda iman var. Ama bu aralara ne yaparız? Tedbir elden bırakmarız. Buların da batıllarına süsmeriz. Yani ben görüyorum evde kardeşim yan amcamın oğlu yan okulda arkadaşım yan iş yerinde arkadaşım günah işliyor. E tamam bu günah işliyorsa imandan çıkmamış cöz yummam. Ne yaparım? Ona teblig ederim. Emr bilme'ruf ve nehi enl-münker. Eyl'i emretmek, münkerden nehyetmek. Bu öyle önemli bir şeydir. Vaciptir bu ümmette. Her şahsın üzerine vaciptir. Kötüyü gördü, dur diyecek. Eyi gördü, Eyni de emir Bunu tercih diğer ümmetler gibi oluruz. اللہ ya derler bir şey olmaz. پڑا لا دن لائیں ne zaman لو biz دلر zorundayız Biz سوی ریس ama o جی ağır basmaz şeylerini سی لڑنے سے o نے جناح buğz edeceğiz بکس da susmayacağız Devamlı nasihat edici. şahsa göre vereceğiz. Şimdi bir denenin tanisyonu var ise sen gidip azan bir tanisyon ilacı alıp veremezsin adama. Belki o öldürür onu. Çünkü 20-30 şihil tanisyon ilacı var. Bunu kim verir? Doktor verir. Çünkü her adamın bünyesine göre bir tanisyon ilacı ona lazım. Hangisi cevap verir ona? E davatçı da öyledir. Doktordur. Bu günahkardır, ilaç lazım buna. Ama ilaç bir şekilde il gel gelsene buna diye bu günahtır kardeşim, doğrusu budur. Adam etki tepşi olur. Ne yapacaksın? Hangi ilaç buna lazım? Detaylı yollardan, tatlı dilden, vesaire Bu meselelerden nedir? Anlatacaksın. Bunu ne yapacaksın? Üzerinde durarak bunu emrederiz biz. Çünkü münkeriden emretmesek ne olur? Biz de Yahudi toplumu gibi olunur. Eydir bu konuyla ilgili ehli sünnet nereden almışlar bu konuyu dedik Resulullah'tan sormalısın. Resulullah'ın hayatına gelirken Resulullah'tan da sonra tabi ashabından tabiin'den etba tabiin'den dört imam vesaire bugüne kadar. Buların hayatına hepsine bakıyoruz. Bakıyoruz bunları canlı olarak uygulamışlar. Burada geçtirici gibi Bir şahıs var, Abdullah İbni Himar. Bu şahıs her zaman Resulullah yanına gelirmiş, içki içermiş, ceza alırmış. Bir sefer geldiğinde Resulullah'ın yanına girdiğinde ne derler ona? Sahabeler lanet ederler ona. لحانت سن عبد اللہ سنہ ندر جسا دن گلو سم رسول اللہ این دل رسول اللہ دونر دل لانت ہتھم بم بل دہ سو یہ ایمان دیرہ سند اللہ sever سیور ایمان olan ama nefsine uymuş اف سنوش لہ تلہ انو لہنت ہتھم چن لحت سنسے بتر لہنت ہے پھر ہر Sürüden yalnız kalan koyunu ne yer? Çoban yer. Yalnız kalsın. Her çeşisi nefret etse ondan yalnız kalır. Ama tam tersine. Biz alacağız onu sürünün içine. O akıntıda düzelteceğiz onu. Onun için arkadaşlar bu dersler, bu dernekler, bu toplantılar önemlidir. Neden önemlidir? Yalnız kalsa insan ne kadar limiti yüksek yüksekiyse salih ameli yalnız kaldı da akıntı olunca götürür. Çünkü dışarıdaki akıntı nedir? Şeytan da hıntısıdır bize terstir. Onun için biz bu bu bu, bu meclislerden yüz almamız lazım. Yani şimdi senin bir telefonun var iPhone. Ücünde iPhone okuyu yazıyor. En kral telefondur diyelim. iPhone ne kadar para vermişsin? Ne kadar iş yapıyorsa senin için? Dünya ile ilişkinin bağlantısını yapıyor. Ama pili bitse ne yarar. Sen yoldasın, pili bitti. O iPhone'la şikata çibrit kutusun hiçbir farkı var mı? Hiçbir farkı yoktu. Ne var o iPhone? E onun için sen şarj alman lazım. Şarjdan da bir en büyük şarj merkezi neredir? Müslüman toplumudur. Onu çirslah de la'nelan. Yani lanet etseniz ona şeytana destek veriyorsunuz. Bir kadın gelir. Zineden ya Resulallah beni temizle der. Ne için? Der zine yaptım. Git der işine. Sonra kadın bir de gelir. İstrar eder. Anlatabildim mi? Sorar Resulallah bu kadın aklı selim mi nedir tanıyorsunuz mu? Belki kendi bilmir ne derdığını. Ona alır evet bu kadın yani aklı selim kadındır filan. yer git. خارمہ دیر یار بین حامل یہ دیر گیت چھن دینی ستر اللہ دیر بین حامل ٹیرس امنگی سوزون دور سوز دور سوزانہ Allah'ın emrini ikamet et Haddin اللہ <gülüyor> امرنی etmiş hakkıyla diyor ben تمہ حقی التم بدھن یار yanına sıfır صفر gideyim günahsız sıfır صفر Çünkü o اوحت O recim, taşlamak, taştan öldürmek, o ne yapıyor onu? günahını siliyor. Zaniye kırbatlamak, ne yapıyor onu? günahını siliyor. Hırsızın elini kesmek, bu dünyada cünahını siliyor. Eğer ondan sonra hakikli tövbe etsen. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kadına git, çocuğuyla geliyor. Diyor git, süt temizir buna. Ne zaman sütten kesilse getir bunu. Yani iki sene sonra, oldu üç sene. Kadın bu sefer geliyor Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun da eline ekmek vermiş. Ki Resulullah şey yapmasın o şefkat gözüyle bakmasın. Bak çocuk sütten kesilmiş ekmek veriyor. Çocuk tanrında ekmek var Ondan sonra Resulullah çar, ne çarkalır yani ne yapar? İkamet eder. Rejim yaparlar onu. Çocuğu alırlar elinden. O kadın seve seve gider o çukurun içine gider. Taş atarlar, bir sahabenin üzerine kana fışkırır elbisesini. Lanet eder ona. Resulullah azarlar o sahabeyi. Sen ne dediğini biliyor musun? Diyor. Öyle bir tövbe etti ki ehli medineye yayılsa, dağılsa o tövbe hepinize yeter. Diyor. İşte bu çok önemli meseledir. Onun için bu neye delalettir? Bak adamı kadının üzerine het kakıyor, Şeriatı uyguluyor, öldürüyorlar ama bak Resulullah imanını nasıl öyü Onun için biz toplumda bu kesime ne yapacağız? Şefkat gözüyle bakacağız. Neden? Genel olarak. Çünkü alandan çıkmamış dışarıya. Maalesef bizim toplumda da bu türlü insanlar çoktur. Ev, evlerimizde var. Onun için bunun fıkhını da öğrenmemiz lazım. Bizim üzerimize vaciptir öğrenmemiz lazım. Neyin fıkhını? Bu türlü insanlarla nasıl tahammül edeceğiz? Nasıl alışveriş edeceğiz? Nasıl anlaşacağız? Bunu bileceğiz. Bunun da illeti dedir En başı öğrenmemiz nedir bunun? Salih niyet. Nedir? Benim niyetim bu kardeşimi kurtarmak. ان bunu cani gönülden yakalasen fıkhını Allah sana hocası öğretir. Yeter ki sen cani gönülden yok gelmiş hava atıyorsun hey, ne yapıyorsun bilmiyorsun bu haramdır. Burada şeytan gelir bak senin salih emelini bile içini boşaltıyor Biraz riya koysa işin içine senin işin bitti. 13 Allah Teala ayette diyor eğer çidene geçse sulha sulh etmeye niyetleri salih ise muhakkak ellerinde sulh ne olur? Eder. Yerini bulur. محقق, yüzde boz دیر امیر مومن دیر eder nasıl بہل نیے آمر biz de o niyeti نسل yakalamamız lazım Ondan sonra da bunun adabını öğreneceğiz. Bu insanları nasıl tahammül edeceğiz? İşte dedik ki harici zihniyet nedir? Yen yani bizdensin, yen yani karşı taraftasın. Bu asıl şeytanın bir oyunudur. Bunu kim kullanır? Bak, buş mel'ünü de kullandı mı Ne dedi 11 Eylül'den sonra? Bütün devletlere res çekti. Dedi, yoktur ortağım, ben tarafsizim. Yen yani benimlensiniz. Bu trene binersiniz. Yen yani de siz karşı taraftesiniz. Çekimsel de kalsan karşı tarafta kabul ederiz. Sen. E haricilerin de buydur E bu harici değil ki. Zındıktır. Olsun. Çünkü imamlara aynındır. Haricinin imamı aynındır, zındıkın imamı aynındır, kafirin imamı aynındır. Atayıs'ın imamı aynandır. Fasik'in imamı aynandır. Bu günahkarlar da alandan çıkmayanlar da imamı aynandır. Önderleri aynandır. Kimdir o da? Şeytan. Şeytandır. Hepsine yol gösterir. Onun için harici fikri nedir? Şimdi de harici var mı? Harici olarak yoktur bücünde. Ama tam teşkiletli harici yoktur. Hiçbir fırka yoktur yer üzerinde bücün. Eski fırkalardan hiçbirisi tam hakikatiyle yoktur. Ama ne var? Yüzdesi var. Yüzde 80 harici var. Yüzde 50 harici var. Yüzde 10 harici var. Bizde haricilik var. Bak bazen biz de bir kardeşimize kızıyoruz, haricilik yapıyoruz. Fikrimizi kabul etmedi bir küçük fikri meselede silip atıyoruz o zaman. İşte bu harici matoluz. de ne yapıyoruz? Hoş görünün dozunu arttırıyoruz biraz. O da ne oluyoruz? Mürci oluyoruz. Hoşgörü artık ölçüsüz hoşgörü. Her şey şey vallahi gel ne olursan gel. Olmaz. Kriterler var. 5 şart var. İmanın altı şartı var. Bunları yerine getirdikten sonra evet ne olursan ol. Olur. Bu şartleri teyinemen, kimsenin hakkı yoktu. Bu bizim elimizde değil. Ondan sonraki evet Allah izin vermiş bize. Hoşgörü, hoşgörü ama bunlardan sonra İşte buların da fıkhını bilmemiz lazım. Bu kardeşlerimizi biz şeytanla bırakmamamız lazım. Tam tersine biz kardeşlerimizin yanında olup şeytana karşı cephe alacağız. Bu da nedir? İşte bu günahkar ne kadar İslam dininden çıkmamışlar. Onları ne yapacağız? Nesihatten, hoşçörüden, hidayete Vesile olmamız lazım. Allah hepimizi bu toplumda hidayete vesile olanlardan eylesin. Bizi hidayet üzerine de salih emel üzerine devam edenlerden eylesin. Bu salih emel üzerine de ruhumuzu rahmet meleklerine teslim edene kadar da Allah sabit kılanlardan eylesin. Bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki derste چمت حقیل صفت اللہ الحمد inşallah لِلَّهِ رب العلوم و العالمين و والسلام على سعید المرس نبینہ محمد علیہ وصحب اجمعین